Allah izin verirse. Gider gelirim. Ee, tabii e, dersleri dinlerken falan bazı meseleler geçiyor. Hatta biz seninle seyahat ederken falan sürekli kafama takılan sorular oluyordu. Soruyordum. Oradayken evet. de olmuştu. Soruyordum. Ee, akide noktasında da birçok soru oluyor tabii ki de. Mesela ameli noktasında mesela Fatiha ile ilgili mesele yani imamın arkasından Fatiha okunur mu? İşte fatiha'sı olma, olmayanın namazı yoktur meselesini nasıl anlamak gerekir? Yani bu konu evli sünnet arasında ihtilaflı. Öncelikle usullü bilirsen zaten bu tür soruların <gülüyor> Cevabını... e, cevabı otomatikman ortaya çıkar. Evli sünnette <gülüyor> e, tabi bazı e, istisnalar olsa da genel olarak şöyle diyebiliriz. Fıkhi bir mevzu varsa fıkhi olacak ama. <gülüyor> bu birinci kayıt. Akidebi olmayacak. Ki İkinci kayıt bu fıkıh mevzu ehli sünnet arasında ise, evet. üç ihtilaf meşhur ise, herkes tarafından bilinen olacak. Bilinen ve taraftarları büyük halimlerse, e, bunda herhangi bir görüş tercih edebilirsin yani, kalbin delili olduktan sonra her iki tarafında deli var, e, tutup amel edebilirsin budur yani. O zaman mesela, e, mesela dinde herhangi bir meselede fıkhi evet. mesele olsun tamam mı? O Mesela sadece bu haktır demek caiz değil değil mi? O da haktır, o da haktır meselesi var diye. Ee, hak şimdi, değil mi? Yani? Olaya e, yani caiz veya caiz şeklinde bakmadan e, denmemesi gerekir şeklinde bak. Anladım, yani, denmez, <gülüyor> usulde denmez yani. yani. Tek hak şu kesin bunun dışındaki meselelerde şimdi, hata etmişler Şimdi meseleler kat'i bu bir mücmer bir cümle bir kere. Tamam, meseleler kat'iden kastımız... Ne? Eğer meseleden kastımız Allah katında bunun kat'i bir hükmü var mı ise evet tabii ki şüphesiz. Evet. Bir tane var. Ya okuyacaksındır Fatih, okumayacaksındır. Evet. Tamam mı? Ee, burası ayrı bir boyut ama bizim açımızdan baktığımızda ilim talebeleri olarak baktığımızda evli sünnet olarak baktığımızda burada bize düşen görev ne? Onun cevabı olarak ele baktığımızda onun cevabı az önce verdiğim cevaptır işte. Ya Biz şey... ne yaparız? Biz ne yapmamız gerekir? Bakarız naslara, naslara bakarız. Kalbimizin mutmain olduğu bir görüşe meylettik. O görüşün selefi var mı? Önce ona bakarız. selefi olmak var evet. mı? Var. Diyelim. Peki bu e, selef, senin gibi düşünen imamlar, yani pardon, sen onlar gibi düşünüyorsun. Bu imamlar şaz kalmışlar mı? Hani ümmette bir kişi çıkmış bir şey söylemiş ki bu, bu ihtilaf meşhur değil, zayıf bir görüş. Böyle bir şey mi? Öyleyse ona itibar etmezsin zaten. Ama meşhursa, mesela Fatiha'ya çok meşhur bir mevzudur. Evet. İki, i̇ki görüşünde, hatta üç görüşünde taraftarları olmuştur. Kimi demiştir ki imamın arkasında okuyacaksın. Ee, ve tek başında da olsan okuyacaksın. Evet. Kimileri de demiş ki, e, sessiz namaz olursa okuyacaksın imamın arkasında, sessiz namaz olursa Okumayacaksın. Şey sesli namaz olursa dinleyeceksin, sessiz namaz olursa okuyacaksın. okuyacaksın. hanifilerin görüşünü biliyorsun zaten. Hanefiler yani, sessiz tarih de sessiz olsa, evet. de olsaydım ama tarif olursun. Üçü değerli sünnetin görüşüdür. Evet. Üçünden de güçlü alimler desteklemiştir. Peki, Hepsi de şöyle Okuması uygun bir usul değil değil mi? Ya değerli sünnetin usulü bu değil. Mesela atıyorum e, oradan bir rivayeti alıp diğer rivayetler hakkında bu, hat, bu kişi hatta mesela atıyorum İmam Azam Ebu Anif'e bu meselede hata etmiştir deyip onun görüşünü terk etmek uygun mu? Burada şey gündeme giriyor. Sen onu bir alimin sözü olarak alıp zikredersen onunla bir sorun yok. Yani alimler onun hatasını tespit etmiş. Sen de onu Öyle görüyorsun. Kalbin onu hata ettiğine diyor. Evet. Bunda illa ilim talebeli döneminde öğrenim döneminde hata diye isimlendirmene gerekiyor. İlim ehli ol. Belli bir seviyeye gel. O alimlerin sözlerini takdir ederek hata etti dersin. Ama şimdi dersin ki Allah-u Alim ben onun raci olan görüşün, tercih edilen görüşün. Mesela Fatiha okunması yönünde olduğunu evet. düşünüyorum dersin. Biter. Evet. Bunun bir semeresi yok. Bilakis bu Türkiye gibi bir ortamda e, alimlere e, tanetime vesile olan cümleler olur sen devamlı Ebu Anifatayaptı İmam yaptı dersen zaten biz böyle terbiye edildik biliyorsun evet. böyle terbiye edilince sen farkına varmadan bu fıtridir. farkına ha, varmadan tamamdır. sen içine bir artık e, sertlik anlatabiliyor muyum içine Tabii. bir kabalık içine bir e, buz yerleşiyor belli bir süre sonra sonra evet. bunu, bu insanlar gözünde gittikçe küçülüyor sen onu kabullenmezsin hiçbir zaman dünyanda. Birisi sana söylediğinde ya sen bu halimi küçük görüyorsun, tahne ediyorsun. Bunu kabullenmezsin ama asla evet. Onu küçük görmektir, tahne etmektir yani. Ki biz bunu döndükten sonra o o, o, o o günkü nefsimizin ne olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz Daha iyi anlıyorsun tabii ki de. Evet. Ya yani sonuçta mesela sen atıyorum Mevlana hakkında veya diğer imamlar hakkında, Risale-i hakkında ya bu hata etmiştir, bu meselede yanılmıştır demek bile tamam mı? Mesela o seviyeye gelmediğin sürece onu tahne etmek oluyor, değil mi? Şimdi şöyle, i̇kincisi mesela alimleri, ona göre de sen hata etmiş oluyorsun. E, tabii. Şimdi alimleri alarak e, hata ediyorsan bu tane olmaz ama kendin böyle yani hepimiz biliyoruz kendimiz. Dolayısıyla kuram okumayı bilmiyoruz. Evet. Bu şekilde bunu yapmak ilim talebeliğinde e, hatadır yani. Hatadır. E, bir de olaya şöyle bakmak lazım. Yani en basit mesele. Sen Fatiha'yı okuyacağın zaman bu elde ettiğin nasları Kur'an sünnette. Birileri sahih dedi diye aldın değil mi? Evet. Yani kendin herhangi bir ravizincinde inmedin herhalde öyle yani bir yok. Türkiye'de kimsenin böyle bir Bize mesela küçük bir risale basılmıştır. Bak, Bak bu meselede küçük bir risale basılmıştır. Fatiha okumayanın namazı yoktur meselesiyle ilgili birkaç tane rivayet gelmiştir. Biz de hadisleri gördükten sonra... Hadislerin e, hiçbir şeyine inilmemiştir ilmi noktasında. Hadis olduğuna ittiba edip o hadisle amel etmişizdir. Biz böyle başlıyoruz. Hanifilerde imamın kıraatı sizin için kıraattir. Size yeter hadisini almışlardır. Bitti. Sana göre diyelim ki o zayıf. Değil mi? Evet. Sana göre zayıf derken sen bunu zayıf derken Nereye kim görürüz? zayıf dedi diye zayıf dedin. Veya sahih gördüğün rivayetleri kim sahih dedi diye sahih dedin. Evet. Ya işte Elbani dedi ya Hüseyin dedi. Değil mi? Taklit ettin onları. Peki senin Elbani'yi taklit etmenle mesela, misal, evet. onun Şuayb-ül Arnavut'u, o da büyük muhattislerden Şu Şuayb-ül Arnavut'u taklit etmesi arasında ne gibi fark var? Evet, o da ilmeyle elisinde Diyorsun ki dur. ya kardeş bak sen çok yanlış yapıyorsun. Niye? Ya sen benim taklit ettiğim alimi taklit et hadiste. Anlatabiliyor muyum? Kendi evet. taklit ettiğin şu anki alimi taklit etme diyebilir misin? Diyemezsin. Tabii. Aslında biz onu diyoruz dolaylı yönden. Bak sen dersen, o da Türkiye'deki en büyük yanlış ya ben böyle demedim ki demektir. Bir insan illa bir tavır sergilemek için veya bir görüşü ortaya koymak için illa onu lafsi olarak söylemesi gerekmez. O yüzden sen bak böyle dedin, alime taan ettin, hakaret ettin dediğin zaman hayır ben böyle bir şey yapmadım, ne zaman ağzından duydum ki şeklinde sözler iştirsin. Evet, Bunlar boş şeyler. Ki. Çünkü sen bir adama fiilen her şey yaparsın. Dolaylı yönden onu küçültecek her şeyi yaparsın. Ondan sonra ben öyle demedim ki hiçbir şey ifade etmez bu. Evet. O yüzden alimler ne diyor? Bir insan gelse Resulü öldürse kafir olur. Peygamberi öldürse kafir olur. Evet. Bu, bu insan gelip diyebilir. Adam öldürmek nedir? Büyük ee, Niye kafir oldun diyorsun. Hatırlıyor musun? Evet. Peygamberi öldürdüğünün öldürdüğüne ee, öldürdüğünde niye kafir oluyorum? Anladın mı? İşte burada ne görüyorsun? Sen peygambere buğz ediyorsun. Çünkü öldüreceğin hiçbir sebep yok. Ona. Yani demek ki ben buradan, bunu niçin örnek verdim? Bir insan bazen bazı fiiller işler o karşı tarafa tanıdır. Karşı tarafa sövmektir. Karşı tarafı küçük düşürmektir. Ama işte istediği kadar bunu ben dilimle söylemedimdir İşte bugün Ebu Hanife böyle hata etmiştir. Ebu Hanife, Fatiha'da Hanifelerin üzerine yüklenmek. Bunlar Türkiye ortamındaki avamın yaptığı bu durumların hepsi alimleri küçük düşürmektir. Evet. Alimlerin kendi arasındaki ilmi minakaçlar, birbirlerine reddiği onların işidir. Onlar bıçaklarıma kazdır, biz aralarına giremeyiz. Anca o seviyeye gelirsin, ilim evet. ehli seviyesine gelirsin. O zaman onlar hakkında görüşünü beyan edersin. Görüşünü beyan ederken de etraftaki maslahatı gözetlersin. Yani Türkiye'de bir ilim ehli yok şu an, büyük bir alim kimse yok. Değil mi? Evet. Türkiye'de var mı alimi? yok Yok yani bizim bildiğimiz insan arasında yok. E şimdi bu, bu, bu birisi kalkıp bugün e, bu avamın e, tuttuğu söylediği lafızları söyleyemez ben ilim talebesiyim diye. Evet. E söyleyenler oluyor mu? Maalesef oluyor. E, i̇limle iştigal eden bazı kişilerden de maalesef bu tür sözler duyuyoruz. Ha, onlar bunun hesabını verecektir. Kesinlikle yani belki bize verecektir dünyada ezilecektir bizim altımızda ya da ahirette verecektir ya da tövbe Ya ben Allah çok affedir. iyi hatırlıyorum Geç, geçmiş yıllarda yani bundan 5 sene 6 sene önce yani İmam-ı Azam, i̇mam cerheden bütün rivayetleri toplayıp bak işte İmam-ı böyle hata etmiştir falan deyip. Hala var hala var. Hala da vardır. Ben şu an yapanları biliyorum, da mı, ben Ama 5-6 yıl önce bunu yapıp Onları Risale getirip sağa sola dağıtan, bak İmam-ı Azam böyle hata etmiştir deyip, onları cerheden rivayetleri toplayıp onu taar etmeye çalışan arkadaşlar çok vardı çevremizde. Evet. Hatta onlarla ilgili dokümanlar benim evimde hala durur yani. İlk gün müdahattı oldu şimdi. Evet. Yani sonuçta Fat Fatiha meselesiyle ele alacaksa kolay. Fatiha meselesi itilaflıdır. Mesela şöyle. Bir insan okumayabilir. deliller söyleyeyim o zaman sonra. ben. Ee, okumayabilir. Önceden şunu yaptığımızda ve ben bunu sual olarak burada e, bizden daha fazla bilen insanlara bu suali sordum da. Atıyorum mesela cemaat namaza başladı. Tamam mı? Fatiha'yı okudu. Zanlı sureye geçti. Ben dışarıdan girdim camiye. Tamam mı? Baktım namaz kuruyorlar. Koşarak gittim. Direkt safa allah Akber Ekber dedim. O anda Ruku'ya gittiler. Ruku'ya gittim onlarla. İlk rekatta Fatiha'yı okumadım ya. Tamam mı? Kıyamda yetişemedin ha, yani. Kıyamda yetiştim. Ama Fatihayı okuyacak... Fatiha okuyacak kadar sürem olmadı. Tamam. Yetiştim. Allah o ekber dedim. Tam Fatihaya başlayacağım. Rukuya gittiler. Tamam mı? O birinci rekatın Fatihayı okumadığın için sayınmaz diyorlardı. Onu ee, şey yapman lazım diyorlardı. E bu da eşiraflıdır ehl Orada mesela o birinci rekat ben onamaza namaza dahil mi oldum yoksa müdahil miyim? Namazın dışında miyim? Onu tekrar vermem, eda etmem mi gerekiyor? Yok. Ra raci olan görüşü soruyorsan Allahu Alem. Raci olan görü, sen orada... Ee... Namazda olmuş oluyor. Tabi. O yetişmişsindir. O rekatı iade etmezsin. Yani imam selam verdiğinde ayağa kalkmazsın. Yani. İmamla birlikte selam verirsin. İmamla birlikte selam verirsin. Tabi. Raci olan görüş budur yani. E tabi biliyorsunuz Ağabey Bekir radıyallahu girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir daha bu yaptığını yapmadı. Namazın iade etmedi, etmesini de emretmedi. Evet. Fatihası olmayan namazı yoktur hadisi ulumun. Bu da onu haslaştırmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü. Hı hı. O o bölüm istisna kılmıştır. Anladın? Onun hangi bölümü? Yani Fatiha normalde kıy kıyam o bölüm derken rüküde yetişme bölümü. Yani bir insan rüküde yetişiyorsa o istisnadır bu hadislerde. Evet. Mesela e, yine bu namazla ilgili veya abdestle ilgili, madem buradan girdik mesela, bununla ilgili bir sual daha var. Mesela vücuttan kan akma meselesi. Evet. Kan hakkında abdest bozulur mu? E bu e, da ihtilaflıdır. Bu da karşısında. ihtilaflı değil mi? E tabi alabilirsiniz. Veya hazzı kadın Kur'an okuyabilir mi? E bu ihtilafı zayıftır. E, Kur'an oku, der, oku derken ezberden mi yoksa musafah Musafa edini Hayır, racı olan görüş abdestli de Kur'an'ı elleme haramdır yani şey abdestsiz de Kur'an elleme haramdır tercih edilen görüş budur ama ihtilaflı çünkü tabinden sahih senetle <gülüyor> gelmiştir abdestsiz Kur'an elde bilirsin diye narinler yani olmuştur o yüzden bir insan Kur'an abdestsiz Eller, ellemeyi tercih ediyorsa okunması e, ona bir şey diyemezsin okunmasına gelince e, okunmasında bir sıkıntı yok inşallah abdestsiz okunabilir. Ama Mustafa Kadın hayızlıyken okuyabilir mi? Ezberden mi? Yok. Ezberden mı? okuyabilir onu biliyorum. Hayır, hayızlıyken kadın Kur'an ellem ellemesi haramdır. Haram. Kur'an'a dokunması haramdır. Ezbere Peki, gelince, bu, bu, ezbere gele. Şu delil getirilebilir mi? Genelde bu getiriliyor. Oradan kasıt Kur'an mıdır? Ona sadece temiz olanlar dokunsun rivayeti var ya. Ayet. Şimdi oradan kasıt o ayet. Mıdır? o ayette çok tartışılacak noktalar var. Mesela bu özellikle, sürekli. Özellikle dille alakalı söylenecek çok şeyler var. Ama racih benim kalbim mutmain oldu. <gülüyor> o ayet meleklerle alakalıdır. Oradan kasıt meleklerdir. Ee, ama Şeyhul İslam İbni Seymi'ye Kuran'da da girer diyor buna. Şimdi e, ama bizim delilimiz o, o değil. Yani muvattadaki hadis Hazm hadisi. Hangi hadisi? Nebi Sasem diyor ki Kur'an'a tahir olandan başkası dokunmasın Kur'an'a tahir Tahir de cünüp Abdestsiz kişiye ne denir? Hayız kişiye tamam. Cünüp abdestsiz Hayız kişiye ne denir? Tahir olmayan denir Tahir olan ne demek? Yani, yani? cünüpten, abdestsizlikten Hayızdan, hayız nifastan vesaire e, Ağrı olmuş kişi demektir o yüzden Nebis Aleyhisselam Cevamir kelimelerinden konuşmuştur. Hani toplu özlü sözlerden bir söz sarf etmiştir. Öyle bir kelime kullanmıştır ki hayırsız olma hali, hayırlı olma hali, abdestsiz olma hali ve cünüp olma hali de bu hadisin dahil içerisine girmiştir. Kur'an'a tahir olandan başkası dokunmasın. La yemesul evet. Kur'an illa tahir sahih senetledir. Evet. İmam Ahmet de sayıldı sahih olduğunu. Elban'de, Şeyh Elban'de Rahimullah her ne kadar abdessiz Kur'an okumayı tercih etmişse de bu hadisin senedini sahih görmüştür ama tevil etmiştir kendince bu hadisi. Ama zayıf, tevildir. Evet. Evet. Tabi mesele Elbani meselidir. Elbani Rahim Allah'tan çok önce de alimler Selef döneminden beri Kur'an Kur'an'a abdessiz edileceğini söyleyenler olmuştur. Çok azınlık da olsa ama cumhur ulema büyük bir kısmı, hatta dört mezhep arasında bu ittifak edilmiştir. Kur'an abdestsiz dokunmak haramdır. racı olan görüş de budur. Ha işte ee, işte bu abdestsiz Kur'an okumaya dair gelen bütün rivayetler Kur'an'a değmeyle alakalı değildir. İşte Resulullah uykudan kalkıyor işte Alumna suresini okuyor mesela. Hiçbirisi Kur'an'a dokunmayla alakalı değildir. değildir. Bu rivayetlerin hepsi Kur'an ezberden okumayla alakalıdır. O yüzden bizim delilimiz hiçbir alakası yok. O yüzden bunu getirenler Allahu alem hata etmişlerdir. Ezberden, okumayla Neden hata etmişti diyor. Bir kere bunlar çok zayıf bir görüş. Kur'an-ı Kerim elemenin e, helal olduğu, zayıf bir görüş ve alimlerin cumhuru da bunlara hata ile nitelendirdiği için biz de bunları söylüyoruz. Evet, hata etmişlerdi bu rivayetleri getirenler. E, çünkü onun bizim konumuzda alakası yok. Eğer yani birisi çıkıp da derse ki, ya kağıtla e, ezber arasında ne fark var? Git onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sor. Nas olduğu yerde mantık olmaz. Evet. Nas olduğu yerde kıyas olmaz. Değil mi? Nas olduğu yerde vadıhsa e, yorum getirilerek Nas'ın dışına çıkılmaz. E, yani birisi de çıkar der ki niye duvar etrafında dönüyorsun Kabe'yi kastetirken. Bunun sonu gelmez. Evet. Tamam, kağıt mı? İtalya'dan gelmiş bu. Kağıt Amerika'dan Bu beni ilgilendirmez. Anladın mı? beni evet. hiç ilgilendirmez. Sonra Mustafa olmuş Resulullah oluyor. Allahu aleyhi ve sellem, Resulullah aleyhi ve Esved'e dokundu, önem verdi Ömer adıyablanın ve sayesinde. Yani bizi ilgilendiren dinin bize verdiği hitaptır. Evet. Allah Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi Kur'an'a tahir olandan var, tahir olan ancak dokunsun diyor. Yani abdestli olan. Gusülden temizlenmiş. Gusülden şey, temizlenmiş, hayızdan temizlenmiş, temizlenmiş, temizlenmiş. Abdestli olanlar dokunur. Yine e, pislikten temizlenmiş. Mesela, şeran elinde bir pislik varsa onunla da dokunamaz. Tahir kelimesinin içine o da giriyor. Ne yani, Bir çok ne var burada? Ee, anlam var bu hadisin içerisinde. Hem de Lüle böyle bir kelime kullanmıştır ve bizim elimizde daha farklı rivayetler de, farklı rivayetler de var. Kur'an-ı Kerim dair Tabinden sözler var. Yine sahabeden sözler var. O yüzden racı olan Kur'an-ı ellenmez. Evet. Ama ezberden okunabilir. Ezberden okunabilir. Kadına gelince kadın hayızlıysa. dokunamaz. Alimlerin ama... çoğu, yani çoğu demiyorum. Alimlerden baya bir kısım ezberden de okuyamaz demişlerdi. Ama Allah alem racı olan ezberden okur. Ezberden okunması. Evet. Evet. Özellikle unutma korkusu varsa veya işte imanını arttıracak şeylerden amellerden yapmak isteyip de bunun sıkıntısını duyuyorsa yapamadığı için okuyabilirim o zaman diğer alimler bile cevaz veriyor okunmaz diyen alimler bile e, diyor ki unutma korkusu falan varsa okuyalım. hatta Şeyh Hüseyin'in okumuştum e, 4-5 sene önce Diyor ki ben önceden Kur'an abdestsiz okunacağı e, el sürdürüleceğine meylediyordum sonradan diyor kalbimin e, delillerine baktıktan sonra kalbimin unutmayan olduğu abdestsiz Kur'an okunmayacağı yönünde fetvalarını da görürsün Şeyh Hüseyin'in Hüseyin'in abdesiz ezberden de okunmayacak Ezberden mi? değil, dokunmak. Yani dokunarak. Yani kan meselesiyle alakalı, onunla ilgili bir Kan meselesine gelince, kan meselesi Mesela kan akınca tabii. abdest bozulur mu? Tekrar ha. abdest almak gerekir mi? Şimdi bu itilaflı, delilere bakarsın. Mesela ben kendi uygulamamı söyleyeyim. Ben mesela abdestliyim, namaza gideceğim. Daha yeni, yakın oldu. Kan geldi, yani oynadım tırnağımla falan kanadı bayağı aktı. Peçeteyle sildim namaza devam ettim. Tekrar abdest almadım. Dediğim ben gibi, böyle amel ediyorum. Dediğim gibi bu ihtilaflığı Sen derilere bakarsın. Kalbin mutmain olduğunu alırsın. Selif arasında etilafın, Kanın abdesti bozunu söyleyenlerin kendilerine göre derileri vardır. Ya Mesela nevi sos sosyal eleme geliyor geniş, bir kadın. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Bu konuda çok geniş kapsamlı araştırma yapmadım yani hangi ilmihli bu konuda nasıl yaklaşmış, bu durumda, bu durumda... bilmiyorum. Ben bu konuda bir iki tane hadis okudum. E tamam, o, okudum. O, o, o hadiste o hadiste tamam. oldu. Bununla amel ettim. O hadiste, o hadiste şimdi, şimdi, kan abdesti ile, bozmaz hadisine baktığında. Evet. Kan abdesti bozmaz hadisine baktığında. Yani kan abdesti bozmaz şeklinde lafız değil de yani o, o onu o anlamı içeren. Hı hı. Rivayetlere bunlar senin unutmayın etmişse senin selefinde varsa. Tamam? Önemli olan selefin varsa. Var. Ev bitti var zaten meşhurdur. Çünkü cumhur göre kan abdesti bozmaz. Evet. O zaman ne olur? O zaman senin yaptığın bu amel şer'an şer usulen uygundur. uygundur. Ha, kanın abdesti bozacağını söyleyenler e, kendilerince deliller getirmiştir. Mesela Nebi Sosallam'ın inne zalike ayrakun lafzını getirmişlerdir. O ırktır hayız kanı için. Hı. Irk. Irk ne demek? Yani damar. damar. Damardan geliyor. Hayız Bak o yüzden derken. diyor ki illet var burada. Nedir illet? Resulullah neden ırk diyor? O damar. Irk demek bir illet veriyor. O zaman demek damardan gelen her şey bozuyor demektir diye. Anlatabiliyor muyum? İllet, bu illete göre. Bunu delil getirmişlerdir. Buna cumhur cevap vermiştir vesaire. E kan abdesti bozmaz senin ne rivayet burada var? Burada şu görüş ortaya çıkar mı? Mesela damardan gelen her şey bozar değil. İşte Mesela bunu delil getiriyorlar. Kesikler var, damarın kesikler var. Hayır, so sorduğu, şey, sorduğu şey nedir? Kan. Doğru mu? Nebi Sosyalem diyor ki, irkun. O ırktır. Bu aslen asıl itibariyle bozar. O yüzden zaten bir insanın damarından e, gelmeyen kan aslı itibariyle nedir? Azdır değil mi? Evet. Çıkar deri üstüne az. O yüzden zaten diyorlar az kan bozmaz. Az Anladın mı? Böyle birleştiriyorlar. O yüzden şimdi sen bana birazdan rivayetler belki getirirsin. Kanın abdesti bozmayacağına dair ne getirebilirsin mesela? Yani rivayetli... e i̇şte bazı işte savaşta vurulduğu evet, vesaire yani. anlatabiliyorum. İşte... E, Ömer Radiyallahu'nun tutmuş Ömer Radiyallahu'nun işte sıkmış sivilsin kan çıkmış e, az kan zaten onlar da bozmaz diyor evet. o yüzden onlara göre bu sen delil getirmiş olmuyorsun e, savaş halini getiriyorsun o nedir? zorunludur müstesna zorunlu adır. evet e, zaruret hali. E, hali o yüzden diyorlar ki bunları getirdiğiniz hiçbirisi değil şu avam arasında söylenen şöyle bir e, mevzu var bu rivayet midir bilmiyorum ya o mesela. önemli değil anlıyorum ben ne diyeceğim bizim konumuzdan mi? usul boyu biliyorum işte Resulullah kafası değmiş onu diyeceğim Hayır o değil. Mesela rısa selam eee نواس kılarken şey sahabe mi rısa selam? Mesela geliyor. Mesela İmam Şafii şey Şafiler işte kadılele değdiği için abdest aldı. Ahlefiler yok vücudundan kan geldiği için abdest aldı. Ha ha, ha, ha işte onu söylüyor, onu söylüyor. Hayır rivayetten bahsediyoruz. İşte aynı rivayet, aynı söylenen şeyden. Ben şöyle söyleyecektim. İşte Resulullah namaz kılarken söylenen bir şey var. İşte bir yere isabet ediyor kafası. Anımı geliyor siliyor. Eri değdiği için yoksa yerden kan geldiği evet. için. Bu bahis dışı bir şey. Benim burada söylediğim usul, usulü alaka. Evet. Tamam. Burada onları söyledikleri deliller var. Nebi Asam'ı ırk demiştir. Bitti. Evet. O haiz, haiz gelen kan hem e, gusle sebep, gusletmesi gerekir. Evet. Doğru mu? Hem de abdestini bozmuş olur hanı. Doğru mu? Doğru. Peki Nebi Sassana'nın buna ne illet veriyor? Irk diyor. Irk. Yani o zaman ırksa ise damar damardan, O zaman yani. damardan geliyorsa bitmiştir diyorlar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Onun dışındakiler ha. hepsi hafif ha. oluyor. Onun dışındakiler hepsi hafif oluyor. E, savaşta senin getirdiğin zaman şimdi savaşta e, e, öyle bir ortam yok zaten yıkayıcının. Mesela iki şart çatıştı namazın birisini yapman sonunda diğerini mutlaka terk etmek zorunda kalacağın bir durum tasavvur et. Mesela ne olabilir? Abdest alsan vakit kaçacak. Evet. Gibi. O zaman yani böyle şartların çatıştığını düşün. Hangi şart önemliyse, Kur'an ve sünnette hangi şart hakkında daha çok delil gelmişse o öne alınır. Tamam E şimdi diyelim ki taharet namazın şartı mı? İki çakışan şartta hangisi öncelik olursa olur mu? Öncelik değil. Hangisi daha tehditliyse? Din tarafından önem verilmişse olmazsa evet. olmaz görülmüşse onu alırsın. E şimdi namazın vakti e, namazın şartı mıdır? Vaktin girmesi. Tabii ki. Değil mi? Peki abdest o da şartıdır. O da şartı tabii. E, peki e, hangisi daha güçlü? Naslara baktığında vakit şartı daha vakit önemli. Şartı. Hatta ha, evet. namazın terkini küfrü var. bak Vakitle alakalı bu mesela. Evet. Tamam mı? O zaman söylüyor Hanifiler, o zaman diyor ki siz bu savaştaki şeyleri getiremezsiniz. Bir adamın e, vak, vakit bölümü var. Çünkü o adam, o, o yaraların iyileşmesi, anlatabiliyor muyum, o kanı durdurma, ölbiselerinin yıkanması, bu, e, hepsini mahvedecek, bırakacak. Belki gün boyu bütün namazını kaçıracaksın. Vakitle burada tarihle çatıştı diyorlar. Anladın evet. mı? Evet. Ha, o yüzden diyorlar, siz bu e, biz hangisini alırız? Vakti, vakti alırız. alırız. O yüzden sahabeler de vakti alıp e, tarihsiz halde kılmışlardı savaşta. Siz getiremezsiniz orada kanın abdesti bozmayacağını. Anladın mı? Evet. Ya velhasıl uzuyor. Ha, e, benim kalbim mutmain oldu. Kan abdesti bozmaz. Her sen dersen ki Hanifilere ne cevabı var? Benim kendime göre dünyamda cevabım var. Ben il ilmi, cevaplarını bulmuşum. O yüzden kalbim mutmain olduğu için ama etmişim. Ama ben burada işin usulü boyutundayım. Tamam mı? Evet. Evet. Ya e, kadın abdest, kadın deyim, değerse abdest bozulmaz, şafilerin o da tabii ihtilaflıdır. Kişi ee, racif görüyorsa amel edebilir. Bu güçlü ha, bir ihtilaf. Bunu da soracaktım zaten. Madem bu ihtilaf mevzuu geçti. Mesela, ümmetin ihtilafı rahmettir. Meselesi var. Ümmetin ihtilafı rahmet midir? Aslında bunda... Ümmetin ihtilafı rahmetse birleşmeleri delalet mi olur o zaman? Böyle bir tanım var. Bunu nasıl anlamalıyız? Vallahi şimdi ümmet Ümmetin ihtilafı rahmettir. Aslında mücmel bir cümle bu Selefin en güzel söyledir Her zaman tavsiye gitmek. Şimdi biz söyle ümmetin ihtilafı rahmettir desek, ya, e şimdi bugün Akide'de ihtilaf eden insanların durumu ne olacak? Evet. Doğru Akide'de mu? Akide'de ihtilaf olmaz çünkü. Akide o zaman alalım böyle. Cehmiye'yi kucaklayalım. Hatta bırak Cehmiye'yi. Ee... Yani cehmiye de onlardan bir parça da Hululyeleri vahdedi vücutçuları Bunun, değil mi? Ümmet, ya, ümmetin ihtilafı rahmetsin e Şimdi rahmet değil sen bu sahabeler o zaman <gülüyor> Sahabeler birbirini öldürdüler ya ihtilaf ettikleri işte. Nasıl anlamamız gerekiyor burayı o zaman? Aa, e, o yüzden, o yüzden şöyle anlayacaksın Şöyle anlayacaksın Bırak e, şer'i olmayan lafızları, Şer'i olan lafızlarla olayı beyan et Sorun çözülsün deriz gibi biz Ehl-i Sünnet'in kendi arasında fıkhi mevzularda yapmış oldukları ihtilaf, ümmet için bir genişliktir. Ehl-i Sünnet'in birinci kaydı bu. Bidat tevilala evet. kal olmayacak. Mesela Şialar diyor ki "Muta var. Bak bu bir fıkhi ihtilaftır." diyelim mesela. Evet. Tamam? Yani bu usulü menhece ihtilaftı. Mesela örnek. Şimdi buna da rahmet diyecek değiliz selamete. Tamam. Veya evet. veya işte zahiriye mezhebinin dokuz tane kadın alabilirsin. Çünkü ayette ikişer, üçer, dörler gibi hepsini toplu dokuz alabilirsin. Şimdi buna rahmet diyemeyiz. O yüzden diyoruz 50 i sünnetin arasında olacak. Tamam. Evet. İhtilaf güçlü olacak. Ve fıkhi bir mevzu olacak. Bu biz ümmet için genişliktir. Genişlik. Evet. Bu kaideler çerçeği. Bunu söyleriz. Mi? Ümmet'in ihtilafı Bunların hepsi mücmel. Bak ben sana açtım. Kaldı mı mücmelliği? Yok. Yok. Bitti Bu kadar. Çünkü diğer türlü ümmetin ihtilafı, rahmetse, birleşmesi, delalet Geç onları, şekil... cevap vermiyorum. Ce... Bazı sorular, bazı şeyler vardır. Meseleyi bu şekilde alırsan, dediğin gibi mesela Ehl-i hmm. Sünnet'in dışındaki bir adam, atıyorum en basitim, ile ilgili sana gelse, bu da ihtilaf, o zaman rahmet olur değil mi? Mesela ehl Sünnet'in... Ama benim dışında kaldı değil e, bu söylediğimiz? Evet, mesela hmm. içinde bir e, ihtilafı alsan, dedin ya hani, mesela en basiti... Ya mevzu mevzuda öyle e, fetva veren alimler olmuştur ki ehl-i sünnetin içerisinde evet. tamamıyla batıl bir görüş ama bu meşhur mu bir ihtilaf mı yok bak yine bizim sınırın dışında kaldı İhtilaf meşhur olacak evet. anladın durum böyle olunca İhtilaf meşhur olacak derken yani taraftarları çok olacak taraftarlar çok a, a, alimleri güçlü olacak, olacak bilinen mağruf bir meşhur olacak Anlatabiliyor musun? çok açık sarih e, naslara zaten ters düşen güçlü bir ihtilaf bulamazsın adam cahildir ammidir Evet. çok açık zannediyordur ihtilafı o yüzden adam nasıl mukarebe ederdi ya mesela alır der ki ya işte şafiler nasıl kadın de kadına değdiğin zaman <gülüyor> abdestin bozulduğunu söyler net rivayetler var ya bu, bu adamın cahilliğinden tabi evet. bu ihtilaflıdır bu konu ikisinden birini alabilirsin evet. Resulullah Sosem hanımlarından birine, bana ne o fiili, fiili doğru değil mi? beni ne ilgilendirir Resulullah'ın sözü mü ilgilendirir fiili mi? sözü de fiili de yani çatışırsa bir yerde bunu yapma deyip de kendi yaparsa sözü aslan sözüdür tabi burada şey var Çünkü değişik var da değişik değişik yaptığı ama burada tavsil lazım. var tabi böyle dediğin zaman bu fıkıh usulünde bir cinayettir bu cinayete de biraz imam şefkani ve ona bazı Nasıl bu konuda uyanlar yani? bu cinayeti işlemişlerdir bu hatta büyük bir usulü suçtur yani Resulullah'ın fiili fiiliyle sözü, sözü çatışırsa he, mutlak olarak e, sözü alınır, sözü, sözü alınır, fiili terk edilir. Ay burada tavsil var ama biz diyoruz ki genel külli manada, evet doğrudur. Bizi sözü ilgilendirir. Fiili e, daha geri plandadır. Şimdi Resulullah diyor ki bak şöyle şöyle yap, kendi farklı yapıyor. Gidiyorsun Resulullah'ın yanına onun farklı yaptığını yaparak gidiyorsun. Resulullah'ın yanına sana ne diyecek ya niye bu ben sana yapma demedim mi e, ya Resulallah sen yaptın yapma ne sana ne benden doğru değil mi evet. ben sana bir şey söyledim sen onu yapacaksın tamam evet. o yüzden asıl itibariyle sözüdür sözüdür her zaman her yerde değil da çok tavsil var ama bu tavsile gitmeyenler büyük bir suç işlemiştir. O önemli tavsil değil. Tavsil var diyorsun. Tabii değil. tavsil var da. Şimdi sözü ilgilendirir. Doğru tavsil mu? Tavsil var derken... Buraya... Her zaman değil. Yani her zaman sözü fiiline mukaddem değildir. Her zaman her, her yerde. Yani. Durumlara göre değişir. değiştir. Ola, işin içinde cem olayı var ya. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse. Ee, namazın cemi değiller bunlar. Asların cemi yanlış anlayın. Yani, Burada notum da var. Namazın cemiler makalede soru soracağız. Ee, şimdi... E... Ne diyordum? He, Sözü ilgilendirdi mi aslı itibariyle? Evet. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ne hanımlarını ötmüş, ötmemiş? Onun fiili. Evet. Sen git sözünü al diyor şafiler. Evet. Sözü de ne? Arabinin birisi geliyor, abdest olayıyla alakalı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor, git Allah'ın sana gösterdiği gibi abdest al. Evet. Bukhari Müslüme itebilir mi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu. Ortada Bukhari Müslüme var mı? Yok. Peki sünnete itebilir mi orada? kime yetecek? Kendi sünneti sünnet E tamam. Allah Resulü'nün direkt Kur'an'ı ediyor Yani orada bulabilirsin onu, o manada. Git diyor Allah'ın sana gösterdiği gibi alırsın. Gitip Allah'ın ayetine baktığında Bu kadınlara oluyor. lems ettiğiniz zaman diyecek değil mi? Evet. evet. Lemsin iki manası var. Bir, cima ettiğin zaman. iki dokunduğun zaman. Hı hı. İşte Şafii ikisini de alıyor. Bak diyor. Ayetin umunu aldım diyor. Anladın mı? Sana Resulün Resulün sözünden diyor. Miskin diyor sana. <gülüyor> yani velhasıl... Şafirlerin bu söylediğine cevap vermiştir diğer alimler. Evet. Bu tartışmalıdır ama dediğim gibi hepsinin delilleri evet. var. Evet. Evet. Mesela namazı cam meselesi. Ha. Ee, onu da soracaktım zaten not almıştım. Ee, Namazlara cam olayı e, her zaman cam var mıdır? Ve camda mesela ben şöyle biliyordum. Ben kendi yaptığım uygulamayı söyledim. Yanlış mı doğru mu ne kadar doğru bilmiyorum rivayetlerde okuduğumuz kadarıyla benim anladığım, benim fark ettim şöyle, mesela atıyorum öğleni cem edeceğim değil mi ikindiyle öğlenin vakti girmemiş olsa bile o an bir yere gideceksem tamam mı? şey öğlenin vakti diyorum ikindinin vakti girmemiş olsa bile o an bir yere gideceksem öğlenle ikindiyi birleştirip cem ettiğim anlar oluyor bu bir ikincisi, öğlenin vakti sebep va ne? He? sebep cem etmenin sebebi ya bir yere gideceğim belki de ikindiyi kılamayacağım şüphesi sebebim bu o şey değildir yani. O sebep değil. Veya hiçbir sebebi mi yok? Bir insana kendi keyfi. dünyasında bilir. Kendi dünyasında bilir. Keyfi olur mu? Mazereti olup olmadığını o cem etmesi için keyfi olmaz. Keyfi cem haramdır. Keyfi Bakma cem. bazı miskinlerin bazı selef alimlerinden getirdiği sözleri hiçbirini anlamıyorlar. Bu selefte icma edilmiş bir mevzudur. Mesela şu rivayet Söyliyenin, var. Resulullah'ın e, Resul hiç Resul hiçbir mazereti olmadığı halde 15 gün, 16 gün böyle gelen rivayetler yok var mı? öyle rivayetler yok mazereti olmadığı halde 15-15 öyle şey yok yani. 9 gün sürekli cemetti vesaire falan diye... mazereti olmadığı halde böyle böyle yaptı cemetti böyle bir rivayet yok. Yok. O Müslümdeki hadisi getiriyorlar ee, yağmur olmadan Evet. O korku hadisi. olmadan onları geç onların hiçbir hüccet hiç değil. i̇bn Abbas diyor ki harac olmasın diye ümmete bunu yaptı. Demek ki harac olmak zorundaymış meşakkat olmak zorundaymış meşakkat olursa yaparsın. Evet, burada meşakkatın boyutu var zaten değil mi? Evet. Onda şey... kişi kendin hepsinde bilir, kılamayacağını biliyorsa e, çok meşakkat olacaksa Peki uygulamasında, Cem'in uygulanmasında mesela misal verdim ya ikindinin vakti girmeden öğlenle birleştirip Cem edilse mi? Yoksa öğlenin vakti geçti, ikindiyle birlikte Cem etmemi? Her, her iki uygulamada yok, var mı? Yok, Cem yok. iki uygulama da var Cem'de. Ya Cem'i takhir yaparsın ya da takdim yaparsın. Ha, ya öne onu, alırsın ya sonra alırsın. Ama bu Cem'in meşru olduğu zaman e, yerlerde. Cem'in meşru olduğu zehirlerde öne almak ve soraya almak var, var. İkisi de tamam, var değil mi? İkisi de var. Tamam. tamam onu soracaktım bir de. Sıkılmadın değil mi evet, kardeşim? Yavaş tabi, sor kardeşim. Hakkı Sana son 15 dakika, ondan sonra evet. Tamam, gidelim. Sor, Mezheb... sor, bir de meseplerle ilgili bir soru soracağım. Sor bakalım. meseplere tabi olma zorunluluğu var mı? Herhangi bir mezhebin arkasından gitsek olur mu? Veya hiçbir mesele tabi olmadan sadece rivayetleri zahiri hükmüyle kitap ve sünnetten okuyup onlarla amel etmek caizdir. Bununla caizdi. alakalı bir ders yaptım. Sadece bu, bu konuyla alakalı. Sadece aslında desem yanlış olur. Yüzde doksanı e dersin bu konuyla alakalı. Onu dinle daha iyi olur. Ha, Onu... Ben sana basit bir mevzu sorayım. İlim talebesiysen, ha. ilme gireceksen bir mezhebi takip etmen takip etmemenden daha hayırlıdır. Buradan ne anlıyorsun bu cümlenden? İki şey anlıyorsun değil mi? Bak bir cümlede iki şey anlıyorsun birincisi demek ki girmesen de oluyormuş fazla değilmiş evet. ama ikincisini de bağlanabilir misin evet. üçüncüsü ney daha da hayırlıymış daha da hayırlı evet. ama bu bağlanmak nedir örtüsü nedir vesaire bunlar inşallah tahsis evet. tercihesinde olmayacak şekilde dinlersin ya. o mesela kim tahsis demiş bir tane alim söylüyor, Ehl-i Sünnet'ten basiretli, Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği O yüzden bunu konuşmak bile bir bizim aramızda, Ehl-i Sünnet arasında abeste. Son yani. bir şey de bu meseleyle alakalı, sonra bitirelim inşallah. Mesela, ee, mezhebe tabi olma veya olmama hususunda. E, mesela ben tabi olanlara şu soru soruyor. Sanki Allah size mezheplerden mi soracak? Hangi mezhebe tabisin diye bir sual mi soracak şeklinde bir... E, biz farzdır deseydik, adam bu itirazı bize getirirdi. E, biz farz demiyoruz ki zaten. O yüzden bu soru tabii. Tamam. Evet, bağlı kalıyor, tamam mı? Sorunun öyle bağlı çıktı. Sağlamarım. Senden nasıl?